1406, numaralı konu, İbni Ömer, Cündüb bin Abdullah ve Hazreti Ali'nin ilim, iman ve amelin birlikte öğretilmesi gerektiğini söylemeleri, evet, İbni Ömer şöyle buyurmuştur, ben uzun bir ömür sürdüm, bizler Kur'an'ı öğrenmeden önce iman sahibi oluyorduk, sonra Hazreti Peygamber'e bir şuur iner, biz de aynen sizler gibi bunlardaki helal ve haramlarla öğrenilmesi gereken emir ve yasaklarını öğrenirdik, daha sonra öyle kimseler gördüm ki henüz tam olarak iman etmeden önce kuruluyorduk, Kur'an-ı Kerim'i başından, Fatihadan, sonuna kadar okumasına rağmen ondaki emir ve nehileri bilmez, çürü kurmaları saçtığı gibi saçar gider, Cündüb bin Abdillah şöyle anlatıyor, Bulu çağına yaklaştığım yaşlarda HZ, peygamberin yanında bulunuyordum, biz Kur'an'ı öğrenmezden önce imanı öğrendik, daha sonra da Kur'an'ı öğrendik ve böylece o bizim imanımızı artırdı.